Nur suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Suratun enzelna ve farazna ve enzelna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 Valla ta'hzkun bhi ma rafat fi din Allah, in kulum ta'minun billehi ve Yümi lâ'khid, vliyehad âdabuhu ma qâifatum İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun.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 müminlere haram kılınmıştır. Veldîn yaẓmunu'l-muḥṣanāti ṭumma lam y'tū bi-arba'ati shuhadā' afajlidūhum <Sessizlik> thamānīna jaldatan fajlidūhum thamānīna jaldatan wa lā taqbalū lahum shahādata abada wa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 Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.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 لَوْ لَا جَاءُوا O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre onlar, Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir. Hem dünyada hem de ahirette,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 Demediniz. Eğer mümin iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor. Ve ve Allah, ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْتَ شِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا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 الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 110. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 111. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا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 ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو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 İçinizden evli olmayanları köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin Eğer fakir iseler Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarına giderir Çünkü Allah'ın lütfu geniştir her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor>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 zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur rahimdir O ale kad enzalna ileykum ayaten mubinaten ve meselen minellezina halu min qablikum ve meselen minellezina halu min qablikum ve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 İnsanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Fî buyutin ezinallâhu turfa' ve yuzkara vel ve bey'un an La tulihihim tijaratu wa la bay'u 'an zikrillahi wa iqamissalati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fi'lqulubi walabsaad Onura Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde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 Zira Allah hesabı pek çabuk görür. Unkadulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maucun min fawqihi maucun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Iza <Sessizlik> akhraja yaduhu lam yaraha. Ve men lem lehu nuran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 Neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. Alam tara an Allah yusbihu lehu man fi s-ma-wat wal-arz wa-t-tayr <gülüyor> saffat kullun qad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 وَلِلّٰهِ <Gülüyor> Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Bütün işler O'na götürülür. Hüküm O'nun kapısından çıkar. أَلَمْ تَرَأَنَّ Allah يُزْجِي سَحَابًا thumma يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ thumma يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى Allah her canlıyı sudan yarattı.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 Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder. Ve yolculara iman ettik Allah'a ve Resul'e itaat ettik. Sonra bir <gülüyor>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 aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Rasulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor. وَإِنْ الْحَقُّ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün, tam bir itaat içinde koşar koşa gelirler. am <gülüyor> Bel Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların?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 Var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemin'e ne hacet? Yemin etmeyin. Sizden istenen makul bir itahttır. Elbette Allah yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir. Qul atiyyu Allah wa atiyyu Rasul, fa'il towallu fa inna ma alayhi ma hamil wa alaykum ma hamiltum.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 الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء.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 Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir. ليس على الأعما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلون. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فَإِذَا <Sessizlik> دَخَلْتُم <Sessizlik> görme özürlü topan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 size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız. İnneme المؤمنون الذين amanوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على emrin جامع وإذا كانوا معه على emrin جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِذَا اَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَنْ Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki